fethetmesi diye bir şey olmasaydı bile tarihte. Yani o İstanbul'u fethetmeseydi, devlet başkanı bile olmasaydı 49 yaşında gelip gitseydi sadece şairliğiyle bugün biz onu aşağı yukarı aynı ehemmiyetle anıyor olacaktık. Öyle bir şairdir. Sayı itibariyle çok kalabalık değildir belki ama muazzam bir şairdir. Bana sorulursa Avni midir Fatih mi? Full time Avni, part time Fatih'tir. Full time şairdir part time devlet başkanı. Ve bakın abarttığımı sakın düşünmeyin. Gemileri karadan yürütmenin anlaşılır bir tarafı var. Zifti dökersin, tomrukların üstünde güçlü kuvvetli insanlar çeker mekan. Dahice bir şeydir ama bir izahı vardır. Gel gör ki yazdığı şiirlerdeki mana derinliğini yakalamanın bir izahı yok. Bu kadar badire arasında, içeride dışarıda düşman var. Zerre miktar huzurlu olmak için bir dakikası olmayan bir insan görünüşe göre. Nasıl asude zaman mekan buldu da... Yüzlerce yıl sonra okuduğumuzda gönül telimizi titreten mısralar söyleyemeldi. İnsana şaşırtan işte budur. Yani onun asıl büyüklüğü orada tezahür eder. Orada kendini gösterir. Altı yabancı dil bildiğini İngiliz tarihçiler söylerler. Özellikle Arnold Toynbee. Toynbee'yi tanıyorsunuzdur. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1975 yılında 86 yaşında vefat etti. diyor oradadır? 86 ömrü yani. 51 yılı İstanbul kütüphanelerinde geçti. Beyazıt Nur Osmaniye ve Süleymaniye kütüphanelerinde Türkçe kitapları taradı. 51 yıl ne aradın bu tozların arasında dediler kendisine. Eğlenecek bir zürü şey var İstanbul'da ne ararsan bulunuyor. Yaşım genç, arkamda koskoca Büyük Britanya, istediğin kadar para var. Yani hiç mi yer bulamadın dediler. Bu tabi günümüz Türkçesiyle e, aklından zorunlular demenin kibarcasıdır. Biraz entelektüel biçimde ifadesidir. Anladı tabi. Cevabı ilginçtir. 1973'te verdiği bir konferansta bu cevabı veriyor. Şair Vaki'nin memleketinde bulunmak şerefi bana yeter bu bir. Sultan Fatih diye biri var. Mehmet Türkler ona Fatih Sultan Mehmet diyorlar. Bu şehri biliyorsunuz bizden aldı. 6 yabancı dili vardı 21 yaşında geldiği gün itibariyle biri Rumcaydı ve son bin yılda daha iyi Rumca bilen Rum bile yok. Ve bu kütüphanelerden devşirdiğim entelektüel de yazdığım kitapları üst üste koyduğum zaman kendi boyumu aşıyor. Vakıa çok uzun boylu biri değildi. Sultan Fatih 6 dil biliyordu ama bununla da yetinmedi ve 1463'te İstanbul'un fethinden 10 sene sonra Saraybosna'ya gitmesi icap etti. Onlara kendi dilinde hitap edebilmek için hususi olarak boşnakça öğrendi. Meydana toplanan 50 bin boşnağa boşnakça yaptığı nutuktan sonra 30 bin kişi Müslüman oldu. Geçen sene gittiğimde Saraybosna'da Türkiye'de kaç boşnak var biliyor musunuz sualime çok net bir cevap aldım evet 75 milyon dediler. Sultan Fatih'in ektiği tohumu. Ben onu merak ediyorum işte. Yani bunlarla meşgul olurken bir de şiir yazıyorsunuz. bu gönül zenginliğiyle Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kapısını çaldı. Vefa semtinde halen türbesi de var biliyorsunuz. Ziyaret Hemen yanındaki bozacıya uğramadan ziyaret uygun değildir. Önce bozacıya oturacaksınız. Karşıdan sıcakla bile bir tarçın tedarik edeceksiniz. Seneler sonra hatırlayacağınız bir lezzeti aldıktan kelli gidip Sultan Fatih'in hürmetle kapısına geldiği ebul Hazretleri'ni ziyaret edin. Şimdi anlatacağım aşk hikayesini de zihninizden geçirmenizi tavsiye ederim bu arada. Olur ki ben de hatıra geldim. Kapıyı çaldı, Açılmadı kapı. Biraz tereddüt. Sonra bir çocuk gördü. Koskoca Sultan Fatih kapıdadır. Sıradan biri gibi yoldan geçen herhangi biri gibi gelmiş elini öpmek istiyorlar. Duasını alacağız bir diyor. Dedi ki müsaitliğiniz Çocuğun eli ayağı dolaştı. Olacak işte. İstanbul Fatihi, devlet başkanı, Sultan Fatih'e ben nasıl olur da müsait değil hocamız, derim efendim gibilerden duraksadı. Aldığı cevap. Ebu'l-Vefa dedi ki, el emru fevkal edep emir edebi aşar. Kendince Edep yapma denileni yap, git söyle. Endişeye mahal yok, göreceksin. Yani tahmin ettiğin gibi karşılamayacak. Nitekim, bu haber gelince, Sultan Fatih'in gözleri doldu. Yanındaki. ...gördün mü Lala... ...Bizans'ın... ...aşılmaz denilen surlarını... ...açtık da... ...bir dervişin tahta kapısında... ...kala kaldı. ...kabul edilmeyince geçilmiyor... ...ordu mu getireceğiz... ...zorla mı geçeceğiz... ...işte gönül kapısı. ...açılmazsa bir girişi oldu... ...o hüzünle döndü. ...bu aşk hikayesinin yaklaşık beş asır sonra... ...Ecip Fazıl Kısa Kürek dilindeki ifadesi... ...muhtemelen birçoğumuzun hatırındadır...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 Hayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin yokluk nasıl yaşamak ne top yekun. Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun ne öğrendin ne bildin seber hava, Yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin kilitlerin yalnız onda şifresi, İşte işte o ete sarılmadan geçilmez. Evet, aşk